276, numaralı konu, Kureyş ileri gelenlerinin Hazreti Peygamberin üstüne işkembe atmaları ve Ebu buhterinin peygamberi müdafaa etmesi, evet, Abdullah bin Mesud şöyle anlatıyor, bir gün Hazreti Peygamber namaz kılarken, Ebu Cehil bin Hişam, Rabia'nın oğulları Ut ve Veşeybe, Ukbe bin Ebi Muayt, Ümeyye bin Halef ve iki kişi ki hepsi yedi kişiydi hicrede oturuyorlardı, peygamber secdeye vardı ve secdeyi çok uzattı, Ebu Cehil, hanginiz gidip de falan evde kesilen de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 Allah hayrınızı versin, ben Ebu'l Buteri'nin vurduğu bastonun intikamını almaktan vazgeçiyorum, Muhammed'in maksadı bizim aramıza düşmanlık sokmaktır ki, o ve arkadaşları kurtulsunlar, diye bağırdı.